Kur'an-ı Kerim'i ebced ve cifirle ile tefsir etmek doğru mudur? <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'i ebced ve cifir ile tefsir etmek doğru mudur? Bizim de Aracılık ve Şirk kitabını okuyun. Kur'an-ı Kerim'i kendi keyiflerine uydurmak için ebced ve cifirle ile tefsir ederler. Tamamen, yani o herhalde küfrün dik âlâsıdır. Tekrar ediyorum, Kur'an'ı ebcet ebced ve cifirle ile tefsire kalkmak küfrün dik âlâsıdır. O şekilde kendi kitaplarına Kur'an'dan delil arıyorlar. Evet.